sorum şu e, Allah e, kainatı yarattı, kainattaki düzeni kurdu e, ve bir kenara çekildi e, o kurulu düzen devam ediyor. Evet. Yani insanlar, hayvanlar, bitkiler alemde ne varsa o düzen çerçevesinde hareket ediyor, yaşıyorlar, hayatlarını sürdürüyorlar diye inananlar var. Evet. Bir de Allah şu anda kainattaki her şeyi ama iyi, kötü, çirkin, güzel, e, hayvanları, bitkileri, canlıları gördüğümüz ne varsa, kainatta gördüğümüz ne varsa onları yaratıyor, yaratmaya devam ediyor e, diye bizim inancımızda bu var. Evet. Şimdi benim sormak istediğim soru şu, biz buna inanıyoruz. Bunu hocamız delilleriyle ispatlayabilir mi? Yani bunu bir ispatlasa bize. Tamam. Yani Allah kainatı yaratıyor, yaratmaya devam ediyor. Yani bir çocuğun doğumunu mesela yaratıyor. Evet. Bir, bir Ahmet Bey. E, Ahmet e, Bey. E, evet. Ben sizin sorunuzu gayet iyi anladım. Tam da evet, adam, Bunu tam, bir izah eder misiniz? Tam, da, tam adamına sordunuz. geldi Ben bu konuyu çok iyi biliyorum. Size şimdi delilleriyle Bizi takip edin inşallah anlatacağım. İknadı olacağınıza kaniyim. İnşallah hocam. Ondan şüphem yok. Değerli dostlar bu soruyla beraber programımız biraz uzayacak gibi. Ben buradan teknik yönetimdeki arkadaşlara söyleyeyim. Çünkü güzel bir soru. Ben evet. bu sorunun açılmasını isterim. Evet. Şimdi hocam aslında Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir soru. Şimdi bu din felsefesinde Allah inancı açısından insanları üç kısma ayırıyorlar. Evet hocam din felsefesinde Allah inancı açısından insanları üç kısma ayırıyorlar. Bunlar ateist, deist ve teist insan diyorlar. Ateist tanrı tanımaz insanlar. Bir grup, grup insanları var ki Allah diye bir şey yok diyorlar. Yaratıcı kavramı yok. Onlar Yaratıcı var. Yok. Efendim, dünya nasıl mı geldi? Bir, bak, bir patlama oldu, i̇şte dünya kendine meydana geldi. Efendim, böyle düşünenler dünyada sayıları az da olsa bulunabilir. Hı hı. Var. Var. Yani ama bunun bir yani böyle bir inancın akla mantığa dayanan bir tarafı yok. Dünyada hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez. Evet. İkincisi deist düşüncede olanlar. Bu düşünce sahipleri diyorlar ki Allah var. Allah var. Kainatı yarattı Allah. Yani kainatı yaratan da Allah'tı. Yani Allah kainatı yarattı. Sonra bu yarattığı varlık aleme bir düzen kurdu. Biz buna okullarda tabiat kanunu diyorduk. Kur'an-ı Kerim sünnetullah diyor. Evet, Cenab-ı Hak kainatı yarattıktan sonra bu varlık aleminde yani biz varlık aleminin yani okyanuslardaki bir damlasını biliyoruz. Kabarcık görüyoruz. gibi. evet. Yani dünya varlık aleminde böyle bir fezada bir nokta gibi. Bütün bu alemlere Cenab-ı Hak bir düzen kurdu ve bu düzeni Şaşmadan devam ediyor. Ve lentecide lü sünnetillahi tebdila. Allah'ın koyduğu kainattaki nizamda, Allah'ın kanununda, tabiat kanununda, sünnetullah'ta asla bir değişme olur Değişim olursa zaten her şey biter. Her şey biter. Sonra bunlar diyorlar ki, yani bak Allah'ın varlığını kabul ediyorlar bir, yaratıcı olduğunu kabul ediyorlar iki, evet hocam. kainata bir düzen kurduğunu kabul ediyorlar üç. Mesela insanın meydana gelmesi de bir düzenin gereğidir. Efendim kadının yumurtası ile erkenin spermi birleşecek annenin rahminde insan olacak. Bu da Allah'ın koyduğu bir kanunla gidiyor. Efendim işte bitkilerin yetişmesi ayın, güneşin hareketleri veya her şey Cenab-ı Hakk'ın bu düzeni çerçevesine devam ediyor. Evet. Şimdi bu düşüncedeki deist düşüncedeki insanlar sonunda bir şey daha diyorlar. Yani Allah var kainat yarattı, bir düzen kurdu sonra kainata karışmıyor. Kenara çekildi. Her şey kendi çerçevesinde devam bu, ediyor. Bu Allah'ın koyduğu kanun kural çerçevesinde devam ediyor. İnsanlara tamamen bir özgürlük verildi. Onlar da kendi özgürlük, özgürlükleri ve akılları çerçevesinde hareket ediyorlar ve Allah karşımı ediyorlar. Bu deist düşüncedeki insanlar. Hı hı. Efendim, bir de teist düşüncedeki insanlar var. Teist düşüncedeki insanlar şunu diyor. Efendim Allah vardır. Kainatı Allah yaratmıştır. Allah varlık alemine, kainata bir düzen kurmuştur. Ama deistlerin dediği gibi Allah bir kenara çekilmiş değildir. Varlık alemini yöneten Allah'tır. Varlık alemine her zaman müdahale eder. Şimdi bunu ifade eden Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var. Yüdebbirül emre. Bütün işleri varlık aleminde olup bitenlere yaratan Allah'tır. Allah yönetiyor, yaratıyor. Efendim, külle yevmin huve işeni her gün o Allah bir işledir Yani bir kenara çekilmiş değildir. Dolayısıyla deist düşüncedeki insanların dedikleri Allah'ın kitabı Kur'an'a uygun değildir. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine uygun değildir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizden dua etmemizi istiyor. Üd'u rabbeküm tedarru an ve Rabbinize yalvararak içtenlikle dua edin. Şimdi eğer Allah kainata hiç karışmasaydı aleme ezelde kurduğu düzene göre devam eden bir şey olsaydı artık sonradan bir değişme ve insan iradesinde bir müdahalesi, kainata bir müdahalesi söz konusu olmasaydı o zaman bizim dua etmemizin anlamı ne olacaktı? Yani değişmeyen bir sonuç için niye dua ediyoruz? Niye, niye dua ediyoruz o zaman? Sonra Allah bize şunu yapın bunu yapın Demiyor mu? Evet bizim irademizle onu yapıyoruz, bunu yap yapmıyoruz. Şimdi biz yani maddi ve manevi tedbiri alırken Cenab-ı Hakk'ın yardımını istiyoruz. Ya yühelezine eminu imtansurullah yansurukü bir yüsebbidaktan. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz yani Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bakın bu ayet-i kerimede Allah'ın bize yardımını bir şarta bağlamıştır. Eğer Allah deistlerin dediği gibi e, kainatta kurduğu düzenler sonra hiçbir şey karışmasaydı Bunlar hiçbir dimenti olmazdı. Şimdi bakın şu anda siyonistler dünyada ve e, Müslümanların e, zihin dünyalarına da yerleştirmek istediği iki şey var. Birisi e, tanrısız haşa Allah'sız bir şeriat din yani Allah'ı karşıtırmıyorlar işin şimdi Evet. Yani biraz daha ateist bir düşünce gibi mi? A ateist değil. Ateistler hiç Allah tanımıyor. Bunlar Allah'ı tanıyorlar. Bakın tek başına Allah yetmiyor ki Allah'ı kabul etmek. Mekkeli müşrikler de Allah'ı kabul ediyorlardı. Ama Resulullah'a iman etmiyorlardı. Hayır şimdi bu da konumuz Allah'ın gibi inanacak. evet. Yani Allah'ın varlığını Mekkeli müşrikler de kabul ediyor. Ama vahdaniyetini kabul etmiyorlardı. Tek oluşunu kabul etmiyorlardı. Hristiyanlar da Allah'ı kabul ediyor. Ama Allah'ın sıfatlarında sapma oluyor. Baba oğlu ruhul kudüs diyorlar. İhlas suresi ona cevap veriyor. Evet. Tamam mı? Şimdi e, ikincisi de Hz. Muhammed Aleyhisselam olmaksızın bir din tasavvuru var. Şimdi bir grup mesela menkale <gülüyor> <gülüyor> la ilahe illallah cennet. La diyen kimse Allah'tan başka ilah yoktur diyen kimse cennete girecek. Hani Muhammed Resulullah E Muhammed Resulullah olmasa da olur. Girecek mi hocam? Hayır. Bunu Muhammed Rasulullah demiyor kimse, Muhammed kimse, Hazreti Muhammed'in Peygamberliğini kabul etmeyen kimse dört dörtlük, beş beşlik, on onluk, yüz yüzük dinsizdir, yeri ebedi kalmak üzere cehennemdir. Evet. Muhammed Rasulullah diye Kur'an-ı Kerim'de ayet var? ve men bil iman Kim imanı inkar dersе iman esasından birini dahi kabul etmezse ameli boşa gider. Estağbullah ve kifaro ve keldibu bi ayetine öyle ki ashabınlar <gülüyor> inkar edenler Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar cehennem halkıdır cehenneme gidecek ve orada ebedi kalacaklar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini Kur'an'da onlarca ayette kabul ediyor Siz menkale la ilahe cennet diyen kim la ilaha lah derse cennete girer sözünü söyleyen Hz. Muhammed aleyhisselamdı Siz Hz. Muhammed aleyhisselamı Sözünü kabul ediyorsunuz, kendisini Peygamber olarak kabul etmiyorsunuz. Böyle mantıksız, böyle saçma bir şey oldu mu? Yani o bir cemaatin hocası olan bir kimsenin ben kendi ağzından dinledim. Efendim diyor ki, Kıyamet gününde işte birisinin ameli tartılacak. Efendim sevapları günahlarından az gelecek, günahları çok gelecek. Yani bir terazi gibi düşünün. Efendim terazinin bir kefesinde günahlar var, bir kefesinde sevaplar var. Efendim günahlar e, kefesi aşağı basmış, sevaplar yukarıda almış. Eyvah adamı işi kötü derken. Efendim bir kağıt çıkartacaklar. Dedim ki şöyle bir kağıt çıkartacaklar. Sevaphanesine koyacaklar. Ne yapacaklar? Tersine geçecek. Günahlar ödeyecek. gökyüzüne çıkacak. Sevaplar ağır basacak. Oo, bu neymiş diyecekler. Efendim şöyle bir açıp bakacaklar. Efendim burada La ilahe illallah yazıyor. Şimdi bunu anlatıyor. Sonra diyor ki elini kaldırıyor. Efendim onun hatırına Allah'ın hatına, Muhammed-i Resulullah demese de cennete girecektir. Muhammed Resulullah demese Müslüman olamaz ve cennete girmez. Külliyen iftiradır yalandır. Evet bunu, söyleyen de, bunu söyleyenin de imanından Evet, bu Böyle inanıyorsa mümin olamaz zaten. Evet hocam. Yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah siz bölemezsiniz. Bakın Mekkeli müşrikler peygamberimize üç konuda karşı çıktılar. Bir tek Allah inancına karşı çıktılar. Ecealel alihete ilahen raaden heze şeyin ucaed dediler. Yani Muhammed ilahları tek bir ilah mı yaptı bu ne tuhaf şey dediler. Tamam. İkincisi de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği karşı çıkardılar? Mecid bel acı bu enjâh minzum minhum ve her zâhşeyin acib. İşlerinden bir uyarıcı peygamber gelince hayret ettiler. Bu ne tuhaf bir şeydir dediler. Bir de öldükten sonra dirilmeye yani ve melene dediler ki bizim hayatımız dünya hayatından ibaretti öldükten sonra dirilmeyi kabul etmedi. Şimdi Peygamberimizin Mekke'li müşriklere ilk anlattığı, ilk davet ettiği şey tevhid inancıdır. Yani la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah'ta iki unsur var. Bir bütün ilahları la ilahe demek suretiyle reddediyorsunuz. İllallah dince sadece Allah'ı kabul ediyorsunuz. Bir peygamberimiz zamanında bir insan gelip de La İlahe dediği an Muhammed Resulullah de demiş oluyordu. Niye? Çünkü o, o daveti, o dönem, bir de, bir daveti yapan Tabi o daveti yapan Hz. Muhammed Aleyhisselam Hz. Muhammed Aleyhisselam bu tevhid inancını davetini kabul etti mi? Onu peygamberliğine kabul etmiş oluyordu. Kaldı ki onlarca hadis-i şerifte ve yüzlerce ayet-i kerimede, yüzlerce hadis-i şerifte efendim iman esistlerinden birisi Muhammed Resulullah'tır. Hz. Muhammed'in peygamberlidir. Bırakın sadece Hz. Muhammed'in peygamberliğini Hazreti Yusuf'un peygamberliğini, Hazreti Lut'un peygamberliğini, Hazreti Nuh'un peygamberliğini, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberden bir tanesini dahi kabul etmese o Müslüman olamaz. Namaz kılıyorsa boşa gider, oruç tutuyorsa boşa gider, hacca gidiyorsa boşa gitmiştir. Evet. Kıldığı namaz efendim, spor olur, tuttuğu oruç periz olur, yaptığı haç turistik gezi olur. Muhterim hocam son olarak allah Teala dünyayı ve bütün kainatı yarattı ve bütün düzeninde her hala an dahili müdahale her karıyor. an müdahale eder. Hem Allah'ın kainatta koyduğu düzeni devam ediyor. O düzeni şaşmadan devam ettiren Allah'tır. İsterse o düzene istediği kadar müdahale edebilir. Bana da müdahale edebilir. Kainat'a da müdahale edebilir. Varlık alemine de müdahale edebilir. Efendim, biz Allah'tan şifa istiyoruz. Hastalanınca şifa veren Allah işte müdahale ediyor. Allah'tan biz rızık istiyoruz. Rızık veriyor. Rızık veriyor. Evet. Yani o düşünce Adana'dan bizi arayan kardeşimizin söylediği o deist, deist gibi, deist bir <gülüyor> insanların inancı asla Kur'an'a, İslam'a uygun değil. Sapkın bir, Sapkın bir düşünce. bir